Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Borcun erken ödenmesinde yapılan iskonto caiz mi? Borçlunun herhangi bir şart koşmadan borcunu vadesinden önce ödemesi caiz olduğu gibi alacaklının da erken e, alacağını erken tahsil etmesinden dolayı alacağından bir miktar indirmesi caizdir indirim yapması caizdir. Zira satıcı alacağının tamamından vazgeçebileceği gibi indirimde yapabilir. Bu müşteri lehine bir durumdur faiz kapsamına girmez. Örneğin bir yıl ödemeli yani 12 ay ödemeli bir satış gerçekleştiğini düşünelim. E, Mal alan kişi de e, 12 ay ödemek üzere borçlandığını düşünelim ve imkan buldu, 12 aydan önce e, ödeme imkanına kavuştu. E, Alacaklıya başvurarak borcunu erken ödeyebilir ve 12 ay ödemeli satışta belli bir kar marjı koyan alacaklı da erken ödeme nedeniyle bunda indirim yapabilir. Her ne kadar buna bazıları bu da faizdir dese de bu genel görüş olarak faiz değil, iskonto yapmak, alacak borçluya kolaylık sağlamaktır. Allah-u Alem bu faiz kapsamına girmez, bu borçluya sağlanmış olan bir kolaylık olacaktır.